...hanım 22. ayını dolduran oğlu Burak'a tuvalet eğitimi vermeye karar vermişti. Tuvalet eğitimine başlamadan önce internetten okumalar yapmıştı. Bir lazımlık almış ve koridora koymuştu. Evdeki tüm halıları kaldırmış, mevsimin yaz olmasını fırsat bilerek... ...oğlunun bezini tamamen çıkarmıştı. Ve ortada olan bezleri de kaldırmıştı. Oğlunun evde pantolsuz gezmesini sağlamış... Her 15 dakikada bir çiş var mı oğlum, çiş var mı diye sormaya başlamıştı. Burak Bebek tuvalet eğitimini ilk gün salonda oyun oynarken yere çiş yapmıştı. Annesi Perihan Hanım yeri temizlemiş, oğlunu koridordaki lazımlığa oturtmuş, buraya yapmasını söylemişti. Burak Bebek lazımlığa oturmamakta ısrar etmiş ve lazımlıktan her kalktığında annesi yeniden oturtmuştu. Burak bebek ağlamaya başlayınca annesi onu bırakıyordu. Gün içinde kimi zaman lazımlığa, kimi zamanda yerlere çiş yapan Burak bebek ilk gün annesinin stresini artırmıştı. Birkaç saat bezi çıkarıp belli bir süreden sonra tekrar bezi takan ve yeniden kullanmaya başlayan Perihan Hanım ilk hafta epey zorlanmıştı. Geceleri de oğlunun altını bezlemeye devam etmişti. Perihan Hanım ikinci haftaya girdiğinde daha da gergindi. Bu yüzden Burak pilot giydirmeyi denemişti. Çünkü oğlu Burak lazımlık yerine alınan klozet adaptörüne otursa bile sadece çişini yapıyor, kakasını ise klozete değil kiloduna yapıyordu. İlk iki hafta anne ve oğul arasında ciddi bir inatlaşma olmuş ve Perihan Hanım iyice bunalmaya başlamıştı. Peki, bugün uzmanımız henüz tuvalet eğitimine başlayan annelere neler tavsiye edecek bakalım. Adım adım insan başlıyor. Merhabalar efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir adım adım insanla evlerinize konuk olduk. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Tuvalet alışkanlığı kabusa dönmesin diye öykümüzle geldik. Ve bugün sizlerin sorularını da yanıt vermeye gayret edeceğiz. Bugün bana eşlik edecek arkadaşım Müjde Yahşi, klinik psikolog. Kendisi buradalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, söze girmeden önce... Adım adım insan Instagram hesaplarından lütfen bu konuda bu süreçteyseniz ve müzdaripseniz aklınıza takılan sorular varsa başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız tuvalet eğitimi verirken çocuğunuza bu konuda da bizden yardım alabilirsiniz yazmayı ihmal etmeyin bir an önce başlayın ki yayının sonlarına doğru sizler sizlerle soru-cevap yapacağız. Lakin biz şöyle tuvalet eğitimi ile alakalı belki sizin de aklınıza gelen soruları müjdeyle başlayacağım sormaya <Gülüyor> ama şu öyküyü dinlediğimde bir uzman olarak. Öyküyü dinledin. Şöyle bir tik atalım mı? Nerelerde hata yaptı Perihan Hanım? Nerelerde doğru adım attı ama nerelerde geri adım atmaması gerekiyordu da attı? Bunları bir analiz edelim mi? Ben tamam. hatırlatabilirim de. Oradan başlayalım. başlayalım. Evet Perihan başlayalım. Hanım o ve oğlu Burak öykümüzün kahramanları. Buradan başlayabiliriz. Ee, Güzel, evet. 22. ay. Evet, evet. Şimdi Hemen şöyle sorsam, hangi yaş aralığı? 22. ay gitmiş güzel mi? İyi mi o yaş? Şimdi normalde e, baktığımızda şöyle kitapları, literatürü bir karıştırdığımızda neyle karşılaşırız? Hani anneler, çok hevesli anneler ne yaparlar? Tuvalet eğitimi dönemi deyip ne yaparlar? Bir araştırmaya girerler ve karşılarına ilk olarak 18. ay gibi bir rakamla karşılaşabilirler. Ama bu anneleri aldatmasın. Neden? Çünkü 18. ay evet baktığımızda o beceriyi kazanmış oluyor. O kas ve sinirler aslında hazır hale geliyor ama bizim ilgilendiğimiz konu, konu ne? Hazır bulunuşluk. Evet. Acaba çocuk buna hazır mı? O yüzden buradaki 22. aydan öte ben yani bu rakamlara takılmadan e, neyi değerlendirmeliyim? Anneye bakmalıyım. Anne acaba hazır mı? Acaba çocuk hazır mı? Tamam 22. ay olabilir. Hatta 36. ay da olabilir. Bizim normalde ideal yaş aralığımız nedir? 24 ile 36 ay arasındadır. Ama bakarsın 36. aya gelmiştir çocuk ama hala hazır da olmayabilir. Burada birçok faktör var şimdi birden böyle hızlıca da girmek istemiyorum ama kız ya da erkek oluşu bile bu durumu etkileyebiliyor. Şu bir gerçek erkek çocuklarının tuvalet alışkanlığı edilmesi kız çocuklarına göre daha gecikebiliyor. Gecikiyor. Ş şey gibi da. hani ço Erkek çocukları sanki baktığımızda daha da geç konuşuyorlar. Dil gelişimleri de onların daha e, yavaştır. E, kızlarınki çok daha erkendir bıdır bıdır bıcır bıcır konuşurlar. E, burada kas da önemli. İşte burada erkek mesane çocuklarında kasları. mesane kasları sinirleri biraz daha geç olgun o yüzden birçok faktör var. Şöyle bir bakalım. Ee, evet Neli, e, Perihan Hanım pardon e, kararlı. Ne Ama yapmış? Şanlıları onları şey toplamış. Dinliyor. Değil mi? Halları malıları toplamış. He. Mevsiminde yaz olmasını fırsat bilmiş. Evet. Şimdi mevsim yaz benim çocuk da ama 18 aylık ama bir dahaki seneye de kalmasın. Bez masraflarından da bir kurtulalım. En çok karşılaştığımız meselelerden biridir. Bu Hadi bundan da kurtulalım sürekli sürekli uğraşmayalım. Halıları da toplayalım. Haydi çocuğu tuvalet alışkanlığı kazanımına sokalım. İşte bu hatalardan bir tanesi oluyor. Şimdi genel değerlendirme mi yapacağız? Şöyle yapalım o zaman. Mesela halıları kaldırma. Şimdi anneler, ben bu vaka üzerinden gideceğiz ama şu an annelere yaş aralığıyla ilgili çok güzel bilgi verdim. Benim çocuğum 18 aylık oldu hop hadi başlıyorum demeyeceğiz. Bir çocuğumuza bakacağız Hı -hı. hazır mı değil mi? Fiziksel hazırlık ve psikolojik hazırlık. Biz sadece mesane kaslarına bakmayacağız. Hmm. Belki onu da söylemek gerekiyor ama hazır olduğunu nasıl anlayacağız çocuğun? Bak çok güzel bir şey söyledin yarım kalmasın hmm. böyle. Bir çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunun ipuçlarını çocuk bize hangi davranışlarla veriyor? Bir çocuk hazır olduğunu aslında çok net bir şekilde ifade ediyor kendisi. Beden diliyle hareketleriyle nasıl yapıyor? Normalde hani bu kasları sinirleri gelişmemiştir dedik ya 18. aydaki bir bebek için söyledik mesela. Yeterince olgunlaşmamıştır dedik ya. Şimdi... Gelişen çocukta ne oluyor ilk etapta ilk sinyal ne oluyor çocuk normalde oyun oynarken hoplarken zıplarken idrarını bırakabiliyor dışkısını yapabiliyor değil mi koşarken oynarken bunu yaparken ama kas kontrolü sağlanmaya başladığında bir duruyor. Duraklıyor ve bir anda bir yetişkin gözüne takılıyor yani bir anda biriyle bir göz göze evet, Ya da bir noktaya bir bakıyor Ya da şu an yaşıyorum Ya evet. yani bir noktaya bakıyor ya da bir yetişkinle göz göze geliyor ve başlıyor yüzünü değiştirmeye ve kızarmaya değil mi? Oradan çok net anlaşılıyor. Normalde bir çocuk ne yapar? Bebekten bahsediyoruz. Hiç anlamazsınız ne zaman yapmış, ne zaman yapmamış. Bu çok böyle kendini fark ettiren bir şey değil Çünkü kontrol yok. Kendiliğinden gidiveren bir şey. Buradaki mantığı öyle algılayabiliriz. Oradaki kontrol sağlanamadığı için dışarıdan bir anne bunu normalde gözlemleyemiyor. İşte ne yapıyor? kokuluyor. Yani ben kendim öyle yapıyorum. Hmm. Başka türlü anlayamıyoruz. Sık sık bakar, bakardım yani. Bu şekilde ama diğer türlü sinyal bu. Çocuk ne yapar? Kuytulara, köşelere, bir koltuğun arkasında mesela saklanır. Hatta orayı mesela ne yapar? Kendine yer dinmeye başlar. Ya inanın şimdi bunu anlatırken çok size kitap bilgisi bir gibi gelmesin. Gerçekten oğlum şu an evde bir yer buldum. E, arıyorum evde. Tamam bir anda ortadan kaybolabiliyor. Böyle e, yemek yedikten sonra falan. Bir bakıyorum bir köşeye, o köşede hep. Ve dışkısını yaparken oraya saklanıyor. Kendine orayı tuvalet yapma yeri olarak belirlemiş. O aslında benim tuvaletim diyor, İşte tam orada artık bak. Ee, ne güzel bir sinyal var değil mi? Ama e, yanında neler olmalı? Neleri fark edebilirim? Bu yeterli değil. Bu yeterli değil tabii ki. Çocuk zaten yürüyorsa değil mi? Belli bir noktada o motor kas, e, büyük motor becerileri gelişmişse, kendini bir güzel ifade edebiliyorsa mesela yapan çocuk der mesela anne çiş der, çiş yaptım der Bundan mesela az çok konuşuyor. Biraz biz kelimelerin de hani az buçuk bir şeylerini ifade etmesi Ondan ya da faydalanır. gösterme değil mi? Hareketler değil mi? İşaret dili bunlar da olacak. Şimdi çocuk e, çocuğun farkında olması biz Bizim için en önemli belirtilerden biri çünkü çocuk ne yaptığının farkında oluyor ya çok seviniyor mesela diyor ki ben anne ben kaka yaptım diye mesela heyecanla gelir. Burada aslında çocuğun e, ne yaşadığını fark edebiliriz. Kendi isteğiyle bir şey yapıyor. Yani burada aslında bir ne var? Bir iktidar var. İktidarlıktan söz edebiliriz Artı irade. İ i̇rade yani kendi iradesiyle kendi isteğiyle bir şey başarıyor. Hı -hı. Bu onun için çok büyük bir şey. Yani aslında tuvalet eğitimi, tuvalet alışkanlığı kazanımını öyle çok hafife almamamız gerekiyor. Aksine şimdi gelelim birazcık daha böyle bizi ilgilendiren psikolojik kısmına geleceğim ben çok önemli. O kadar önemli ki neden önemli? Ha, neden önemli? Şöyle düşünelim baksanıza burada bile bu programın konusu olmuş tuvalet eğitimi. Yani ne Allah aşkına değil mi? Çocuk tuvaletini yapacak diye burada bu konu oldu. E, çok mu gerekli? Kitapları yazılıyor. Ayrıyeten kitaplar özel yani. Çocuklara tuvalet eğitimi nasıl verilir diye kitaplar seminerler var. Şimdi diyecekler e, bu belki bizim anneannelerimiz Hı, annelerimiz. ya biz, biz bakmadık bile çocuk anladık. Gitti götü. Tabi işte, bir şeyler yaptık diyor. Belki bir şekilde Ama kötü davranışlar da maruz Hı. kalan çocuklar var belki. Onları da konuşacağız. Ama bu önemli bir şeydi. Evet. O kadar önemli. Yani tuvalet eğitimi karakter gelişim ile birebir ilişkili bir şey yani o, o kadar hassas bir döneme denk geliyor kritik bir dönem özellik dönemi dediğimiz döneme denk geliyor. Hani hep deriz duyarız zaten 6 yaş öncesi kişilik gelişiminin olduğu dönem bunu artık birçok annelerimiz ve babalarımız biliyor. Ama en yoğun olarak karakter gelişimi nerede diye soracak olursanız o dönemde ne zaman bu özellik dönemini ihtiva eden tuvalet alışkanlığının kazanıldığı döneme denk geliyor. Burada neler çok önemli? Ebeveyn tutumu öyle değil mi? Ebeveyn tutumunun işte baskıcı mı? Çok mu umursamaz? Kendi haline salmış gitmiş mi çocuğunu? Yani Çocuk 3-4 yaşlarına gelmiş. Geçiyor ve çocuk hala bu noktada bir eğitim sağlanmıyor ya da bakıyorsun çok erken bir şekilde çocuk zorlanmaya çalışıyor ya da çocukta ne görüyorsunuz ee, annenin e, tutumları dışında e, Tuğba. Evet annenin tutumları dışında. <gülüyor> Şu an dikkatim dağıldı. <gülüyor> Tamam dikkatini hemen toplayalım. Bu Burada hani sen dedin ya baskıcı mı ama şunu önemli bir şey söyleyeyim. 3 yaşına gelmiş anne hala bir şekilde haber e, vermiyor. Yani işte e, onun tuvalet eğitimini hazırlayamıyor ya da çok fazla baskıcı olabiliyor. 3 yaşına kadar geldi hala çocuğum tuvaletini yapmadı. Neden? Çünkü karşı komşunun kızı ya da oğlu 2 yaşında bunu halletti, bezi attı. E benim çocuğum geldi 36, 37, 35. ayını hala nasıl beze atamadım gibi bir e, stres de olabiliyor. Ama az önce dediğin şey önemli de umurunda bile olmuyor bazen. Bu, bu tutumlar e, annenin şahsi tutumları ama çocuğa nasıl etki etki ediyor? Ya yani şöyle düşünelim. Yani hangi yetişkin var ki e, bu alışkanlığı kazanamamış? Yani bu bir şekilde öyle ya da böyle gerçekleşebilen bir şey değil mi? Sağlıklı bir yetişkin'e baktığımızda. Hı hı. Ama biz şunu unutmamalıyız yani çocukla, çocuklar bir şekilde öyle ya da böyle bunu kazanacaksa önemli olan bu sürecin nasıl işlediğini dedik karakter gelişimini etkileyecek. Bu çocuğun kişiliğini etkileyecek. O yüzden ebeveyn tutumlarını biz çok önemsiyoruz. O yüzden anne babanın yaklaşımlarını çok önemsiyoruz. Acele etmemesini istiyoruz. Ee, örnek veriyorum hani kişilik gelişimi de dedim ama mesela nasıl? inatçılık bakıyorsun saldırganlık bakıyorsun öfke patlamaları zemininde hep böyle tuvalet eğitimini araştırmamız gerekiyor. O dönemde anne baba çok mu acaba çocuğu zorladı? Hadi yap artık. bıktım senden ya da anne çok titizdi, iğreniyordu çocuğa bakış açısı aynen şu şekilde. Ne kadar iğrenç. Çok doldurmuşsun. Ne bu pis? Ne kadar batırmışsın. Yani temizlerken çocuğa onu yansıttığında çocuk ben ne kadar iğrenç bir şey yaptım. Değersizlik duygu. değersizlik i̇lk basamağı burada atılıyor. Özellik dedin ya ona da geleceğiz. Ne kadar güzel bir örnek veriyorsun. Bu önemli örnek yapılıyor bu. Diyecek ki şimdi anneler, emidemiz bulanıyor ne yapalım? Yansıtma doğurmasaydın <gülüyor> diyeceğim şimdi bana kızacaklar. Bu böyle bir şey biz özgüven, ondan sorumluyuz. Özgüven, özgüven dediğimiz duygu zaten burada ilk olarak basamakları burada oluşuyor. Hı hı. Çünkü anne iğrenç. T'yi hissettirdiği an o değersizlik duygusuyla ben ne kadar pis, iğrenç bir şey yapmışım, ne kadar değersiz bir insanım. Hmm. Beceremedim işte yani doğru düzgün bir şey yapamadım deyip bir bakıyorsun çocukta ne başlıyor? Dışkı tutma. Hani dışkı tutmayla ile çok karşılaşıyoruz. E, psikolojik o işte onun. Psikolojik. Yani neden çocuk bir anda bakıyorsun mesela 9-10 yaş, e, şey 9-10 gün dışkısını tutan çocuklarla karşılaşabiliyorum bana Tabii geliyor. Tabi acillerde lağmalarla. E, Lağmanlar yaptırılıyor, doktorlara gidiliyor. Çocuk inatla tutuyor çünkü çok iğrenç denildi. Anne e, öyle bir yaklaşım gösterdi ki çocuk artık onu vermek istemedi. Dedi ki ben çok pis bir şey çıkarıyorum galiba. En iyisi ben onu çıkarmayayım Kimsesin, kimsenin de midesini bulandırmayayım dedi. Bunun yanında şey soracağım sana, şu da çok e, tam bu konu geri gelmişken, tutmanın bir de hani kaybetmeyle, e, kendinden kaybetme bir korkusu, parça, gitmesiyle. bedeninden bir Gözültede parça. Rözetede bırakmayanlar var ya e, dışkıyı, bu da onunla ilgili değil mi? Evet. Özgüven problemi. Şimdi çocukların her bir e, vücudundaki parça onların birer aslında organı gibidir. Yani biz, Öncesinde nasıldık çocuğumuzla bir simbiyotik ilişkimiz vardı o bağımlı ilişkimiz hı hı. çocuk bizi organı zannediyordu. Biz o ayrışmayı aslında tuvalet alışkanlığı kazanımıyla başladık hı. kazandırmaya çocuğa ve sonrasında <gülüyor> ne oldu? Çocuk dedik demek ki e, bazı şeyler bizden değil annem gibi Bu, e, dışkı da öyle öğretilebilmeli. Çocuğunuzun mesela tırnaklarını kesmek çocuk mesela bunu algılayamıyor ben onu kesersem canı acıyabilir. Saçım kesilirken canım acıyabilir. Buna o anlamı yükleyemiyor. İşte dışkıda da öyle bir bütünsellik var. O bana ait bir parça. Ben onu vermek istemiyorum gibi görebiliyor. O yüzden çok fazla da dışkıyı göstermeyi de tavsiye etmiyoruz. Bak ne yaptın gördün mü? Bak bu senden çıkıyor. Çocuk bir anda şok oluyor. O ne ya bunu ben mi yapmışım? Nasıl yapmışım? Çocuğa bunu yaşatmak, yaşatmayı ben çok doğru bulmuyorum. Hani şeyler var ya yaptırırlar. Dış sana hadi bay bay sifona da bastık birdenbire vuu diye Gireceğiz bir ses Nasıl o sesler şeyler yani. bir anda çocuk kendisinin de o deliğe akıp gideceğini kendisinin de o delikten kaybolup gidebileceğini düşünüyor. Ya burada tutumlar hani birçok tutumu bahsedebilirim yani hı. o kadar e, çocuğun. Ama okusun, en yaygın ve travmatik e, etki bırakacak olan tutumlar bunlar. Bunlar en böyle e, çok gördüğümüz hı. dediğin gibi davranış bozukluklarına sebep olan tutumlar. Hı hı. Mesela ne yapıyor e, anne baba? Ee, dışkısını yapsın diye hoppa alkış aferin sana hadi bakalım sana bir ödül daha yapmasını istiyor çocuk tutuyor bu artık şöyle bir ne oluyor kısır döngü içerisine giriyor yani çocuk yapmıyor aile yapsın diye bir törensel bir artık bir hazırlığa giriyorlar hadi bakalım hep beraber şimdi alkışlayacağız yaparsa abartıdan da kaçınacağız. Abartı bu sefer çocuk da şu başlıyor Aa, benim e, dışkım çok değerli o zaman ben onu kolay kolay Çıkar mıyım ben bırakmayayım. İstediklerimi yaptırayım. Aslında abi. baksanıza bak mantık çok basit aslında ama aileler bunu göremiyor. Yani e, bu ince detayları fark edebiliriz. Aslında çok basit yani düşünse de çok önem veriyorsunuz. Çıkması noktasında ısrar ediyorsunuz. Normalde bir çocuğa bir şey de, bir, bir konu hakkında ısrar etin, hadi onu bana ver. Hadi lütfen arkadaşınla paylaş bir de özellik dönemi paylaşmayı sevmez. Ne yapar benim der değil mi? Hmm. Vermek istemez. Onun gibi düşünmek lazım. İşte dışkıda da bunu yapıyor. Vermem, çıkarmam o benim. Hı hı. İşte üzerine çok düşmemek gerekiyor. Kendi halinde daha yönlendirici bir rehber niteliğinde biz neydik? Anne babaları olarak birçok konuda rehber değil miydik? İşte bak bu tuvalet alışkanlığı kazanımında da aynı rehber rolümüzü e, bulundurmamız, göstermemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla müdahale ettiğimizde ya da çok fazla dışarı, dışarıda kaldığımızda ne oluyor? Davranış bozuklukları gösteriyor evet. çocuk. Kişilik gelişimini sağlıklı gösteremiyor. Kesinlikle. Şimdi tuvalet eğitimi bence bu programda belki yetmeyecek ama biz e, en önemli noktalarına e, verelim ki püf noktaları. Buradan izleyenler evet ben iyi ki izlemişim. Bunları bunları aldım buradan. Hiç de bir yerde okumamıştım ama ben bunu burada yanlış okumuştum. Belki bu anlamda farkındalık kazandırsın. Adım adım insan Instagram hesaplarınızdayız. Tekrar hatırlatıyorum ama hadi gelin Perihan Hanım'ın tutumuna bakalım o zaman. Vakamızda, öykümüzde olduğu gibi. Evet ısrarla lazımlığa tutmak istiyordu. Hı hı. Şimdi, Hatırlayalım. Evet. Burada yaptığı şey şunu okuyayım. Hı hı. E, sen tekrar oradan e, burnun yerine şunu yapacak. Mesela ne demiştik? Bezi tamamen ortadan çıkarttı. Tüm bezleri dolaba kaldırdı. Hı. Pantolonsuz gezmesine izin verdi. Hı hı. Burada yaptığı şey doğru mu? Çok yanlış. Şimdi şöyle hı. yanlış. Direkt eleştirel konuşmak tabii ki istemiyorum. Hı hı. Ama bunu gözlemliyoruz ailelerde. Birincisi çocuklar. E, Çocuğun mahremiyet açısından mahremiyet eğitimi de bu döneme denk geliyor değil mi? Tuvalet, alışkan... ha, tuvalet alışkanlığı kazanımıyla mahremiyet eğitimi aslında bir arada sürdürülebilmesi gereken bir durum. Bugüne kadar anne altını temizliyordu, anne altını görebiliyordu. Artık anne yok devreden anne kalkması gerekiyor. Biz zaten tuvalet alışkanlığı kazanımını ne zaman kazandı diyoruz? oldu bitti diyoruz. Çocuk kendi başına tuvalete gidebiliyorsa, kendi başına ellerini yıkayabiliyorsa, kendi başına o temizliğini halledebiliyorsa, bir güzel sifonuna basıp değil mi? Ellerini yıkayıp tuvalette o işini halledip kendi başına çıkabiliyorsa, hı hı. annenin o etrafında olmadığı, anneden yardım almadığı bir durumda artık bu çocuk bu işi halletti diyoruz. Şimdi burada ne yap Piyo anne işte bütün üstünü başına çıkarıyor diye mi söylersin? Pantolonunu çıkarıyor. Pantolonunu çünkü çıkarıyor. Lazımlık doğruya koydu. Koridoru lazım... koymuş bak bir dakika oraya. Koridorda lazımlık koyuyor ve diyor ki her şimdi çocuk oynuyor tabii altta bir şey yok üstü de üşümesin diye muhtemelen işte yaz tişört akleti var. Geziyor çocuk bırak çiş var mı? Çiş var mı? Çiş var mı? Şimdi bunu sormak ne? Bunu soracağız ama bunu doğru yöntem. Mi? Bence Perihan Hanım çok fazla bilgi kirliliğine maruz kalmış internette okumalar yaptıktan sonra. Hepsini bir arada uyguluyor. Ama çocuğuna uygun bir mi onu düşünmedi. Evet. Şimdi her zaman söylediğim şey değil mi? Öğreniyoruz bu çok iyi ama öğrendikçe yetersiz hissetmeye de başlıyoruz. Hı hı. Acaba bunları başarabilecek miyim? Bunu sağlayabilecek miyim? Evet. Hep söylediğimiz şey ne? Senin çocuğuna acaba uygun mu? Her çocuk farklı, her çocuğun ihtiyaçları farklı. O halde ne yapmalıyız? Kendi çocuğumuzun ihtiyacını görebilmeliyiz. Hı hı. Yani burada çocuğumuz ıı, örnek veriyorum. Korkulu bir çocuk, kaygılı bir çocuk. Hı hı hı. Kendi başına... E, tuvalete gitmek istemiyor hı hı. o noktada eğer bakıyorsun çocuğun böyle bir ihtiyacı var o zaman mesela lazımlık ihtiyaç halinde ise salona getirtilebilir. Hı lazımlığı sen e, tuvalette kullanılmasına normalde, normalde bakın Durum. her çocuk farklı ya, bakarsın önünde abileri ablaları vardır onları gözlemlemiştir e, nasıl yaptıklarını görmüştür e, tuvalete gittikleri onun hoşuna gitmiştir Hı. ben de onlar gibi tuvalette yapacağım demiştir bu çocuğa çok karışmaya da gerekiyor kendisi zaten tuvaletin yolunu bulacaktır o koskocaman tuvaletten bile korkmayacaktır Hı. ama bazı çocuklar var bu tek çocuklu aileler en son çocukluğu sonradan olmuş çocuklu ailelerin çocukları ne oluyor biraz daha üzerine düşüldüğünde önünde de örnekler yok ne abla var ne abi var vesaire işte o durumda ne oluyor çocuk birazcık daha kendini yetersiz hissedebiliyor yani yapamayacağına inanabiliyor o noktada evet ihtiyacı olabilir direkt çocuğu şimdi o kocaman delikli bir yere oturtmaya çalışmak çocuğu korkutabilir işte lazımlıklar o noktada işe yarayabiliyor hani ee, sorulan sorular işte lazımlık mı kullansak üzerine aparat mı taksak klozetin direkt mi oturtsak şimdi bu çocuk e, üzerine aparat taksak dışarıda nasıl alışacak e, biz en iyisi biz nasıl kullanıyorsak onu alıştıralım misafirin evinde bu çocuk ne yapacak? Hep biz yanımızda yani lazımlık mı var, taşıyacağız? Alafranga mı, Alaturka mı? Yani bu da çok daha önceleri, şimdi tamam Alafranga tüm dairelerde ama e, acaba sağlıklı olan doktorların söylediğine alatürka e, tuvaletlerin kullanımı, yetişkinler Hı. ve çocuklar için mesanenin boşaltımını tamamen sağladığı için oturma pozisyonundan dolayı en sağlıklı olanı e, diye söyleniyor. O yüzden ne yapacağız? Çok güzel temas ettin yine. O yüzden ne yapacağız? Çocuk ister klozete otursun ister lazımlığa otursun Hı -hı. şu bacaklarının karnına yaklaşmasını sağlamaya çalışacağız. O yani bir şey Yükselteceğiz. Koyacağız. Bir tabure olabilir. Hı -hı. Yükseltebileceğimiz bir basamaklı bir şey olabilir. Önemli olan işte burası hakikaten önemli çünkü çocuğun rahat oturması lazım. O e, anatomiye uygun bir şekilde oturması lazım. Ne oluyor? Bu sefer çıkış sağlanmıyor. Çocuk da gerilmeye başlıyor. Kasmaya başlıyor. Olmayınca daha stres oluyor ve kabızlık beraberinde başlayabiliyor. Hani korkulu bir rüya dönüyor değil mi bu? O yüzden çocuğun rahatlığı çok önemli. Ya bir de şöyle bir şey var. Hakikaten bağırsaklarımız bizim stres, o kortizol hormonlarımızdan direkt etkilenen bir bölge. Yani beyinle değil mi? Bağırsak ilişkisi çok kuvvetli. O yüzden çocuğun rahat olması çok önemli. E biz ne yapacağız o zaman? Bir fiziksel olarak rahatlığını sağlayalım. Yani çocuk oturuyorken ne yapalım? E, ayaklarını çocuğa uygun bir şekilde sağlayalım, yükseltelim ya da işte lazımlıklar işte o şeye uygun aslında. E, ben o yüzden tercih ediyorum aslında. Böyle oturak gibi lazımlıklar var ya. Şimdi şeyler e, var. Klozet tipli tipi. yapmışlar. Ben evet. beğendim onları, sevdim açıkçası. Ben de yavaş önceden yavaş yoktu onlar. Şimdi var klozet tipli hatta sifon sesi var. Yanına böyle tuvalet kağıdı konmalı e, özellikleri var. Bence gayet... E, yani minyatür olarak tam evet. eğitim sürecindeki güzel aparat lardan biri öneriyoruz bu anla. Bence olabilir. Ama ne dedik? Ama çocuğun ihtiyacına çocuk mesela diğerini hazırsa tamam. onu hissedebiliyorsa hiç lazımla bile oturtma. Ee, bakarsın sadece bir aparat eşliğinde bile bu işi çok kolay halledebilirsin. Ee, aslında aslında anne kaygı düzeyini biraz aşağılara çekse, biraz rahat olabilse, o endişeleri biraz azalabilse kolay bir süreç. Çok zor bir süreç değil. Zorluğu nerede? Etraf batıyor. Sürekli altını ıslatan altını pisleten bizim, çocuk var. Bu süreci bu eğitime başlamaya evet çocuk da hazır ben de hazırım diyorsak bir bedel ödemeye de hazır olacağız. Bu bedel ne? Bazı halılar lekelenecek, bazı koltuklar kirlenecek. Bütün evi kaldırmanın da bir alemi yok. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabii görürüz siz de Tuba diyebilirler belki ama yani en azından çok böyle olağanüstü bir durummuş gibi çocuğa da yansıtmamak gerekiyor. Her şeyi kaldırıp her şey işte aman batmasın, aman işemesin, aman şuraya kaçırmasın diye bu kaçınılma süreçte kaçırmalar olacak Elbette. bunu kabul edeceğiz ya şimdi anne işte hani annenin hazır olması çok önemli dedik ya bunları anne bilecek neleri bilecek ev batacak batacak yani çünkü düşünsenize Çocuk yeni bir alışkanlık kazanmaya başlıyor. E yemek Çalışıyor. yerken de aynı şey olmuyor Yemek yerken de ilk yerken nasıl yiyordu? Döke döke batıra batıra. Etraf sürekli sürekli batıyor. Sen arkadan temizliyorsun. O yeniden kaşığı götürürken buralarını e, pisletiyordu. Bu olacak. Öncelikle bunu bileceğiz. Yani e, daha yeni değiştirmiştim halbuki. Sen gene niye yaptın? Bunlar yok. Bizim tutumlarımız aslında çocuğun dışkısını tutmasına ya da dışkı kaçırmasına ya da e, enözez istediğimiz gece... Alt ıslatmalarının devamına. Hı hı. Tamam mı? Bizim aslında tutumlarımız çok önemli. Hı hı. O yüzden ebeveyn tutumlarını bu konuda çok önemsiyoruz. Hı hı. Burada ilk önemseyeceğimiz e, madde ne? Sabırlı olacağız. Sabırlı olacağız. Belli bazı noktalarda çok dikkatli olacağız. Ne gibi mesela ne dedik? İşte etrafı işte olağanüstü bir şekilde her tarafı kaldırıp toparlamak olarak bakmayacağız olaya. Çocuğumuzun belli çamaşırları evet fazlaca çıkabilir. E, biz sıklıkla onları değiştirebiliriz. E, ama bunun süresi en fazla 2 hafta. Ya. Yani normalde sağlıklı bir süreç ne kadar sürede atlatılır diye soracak olan varsa 15 gün yani en fazla 15 gün ki bir haftada çok kolaylıkla çözümlenebiliyor. Ama şu da akla gelsin istiyorum. 5 yaşlarına kadar, 5 yaşlarına kadar gece alt ıslatmalar olabilir, küçük küçük kaçırmalar olabilir. Çok normal tamam 5 yaş öncesi bana gelen mesela alt ıslatmaları ben çok önemsemiyorum. Yani olabilir tamam yani bir alışkanlığı şu anda çok kolay kazanamamış olabilir diyorum. 5 yaş sonrakileri ben değerlendiriyorum mesela acaba neden olabilir diye evdeki durumu analiz etmeye çalışıyorum. O yüzden bu noktada da endişe etmesinler. Hı hı. Bu da güzeldi. Şimdi biz aşama aşama Perihan Hanım'dan giderken aslında izleyenlerimize tüyolar veriyoruz. Şimdi pantolonu çıkarmayacağız. Aslında böyle bir o geçiş sürecinde normal bir yaz dönemine denk gelse zaten bir küçük şortla değil mi bir şeyle geçiştireceğiz ki o tuvalete gittiği zaman onun çıktığını ve sonra giyildiğini de görebilsin. Ve ve Tenine o ıslaklık değsin ki bundan rahatsız olsun. Ee, Şimdi alıştırma tabii, külodu mesela ince, bu yoksa. noktada sorabilirler akıllarından geçebilir. Hı hı. Alıştırma külodu dediğimiz şey altında ne var naylon var değil mi? Bir hı. pet gibi bir şey mi var? Hı hı. Böyle bir şey yani. Neden? Sızdırmasın. Bezden daha iyi. Ama ıslaklığı hissettiren bir şey. Hissettiren bir şey ama akıttırmayacak yani rahatsız etmeyecek çocuğu. Şimdi çocuk rahatsız olduğunda bir normal bir durum olmadığını fark edecek. Evet benim demek ki burada bu kontrolü sağlamam lazım. Bu şekilde düşünmesi lazım. O yüzden alıştırma külotu da e, çok önerdiğim bir şey değil. A, ne, neye göre değişir? Çocuğuna göre değişebilir. Neye göre değişebilir? E, e, dışarı çıkmak zorundasınız. Aslında kendinizi planladınız. E, evet ben bu iki hafta çocuğa bu eğitimi vereceğim dediniz ama çıkmakta durumundasınız. Tekrar beze asla Beze Hı -hı. Bezi bırakmışsak yapılan en büyük hatalardan bir tanesi beze bırakmışsak tekrar bir bez geçişi durumu en başa da götürmüyor biliyor musunuz daha da zorlaştı. En başa dönüyorsun. Burada Perihan Hanım ne yaptı? Bak e, tuvalet eğitimini verdi, salona çiğni yaptı çünkü altında pantolonu yoktu önüne geldiği yere yapabildi ve ne yaptı Perihan Hanım? Temizledikten sonra e, artık e, neyse hani birkaç saat tut bez dursun alıştıracağım ben tuvalete şimdi çıkarayım tekrar Hı -hı. hani Hı -hı. bir takıyor bir çıkarıyor. Şimdi çocuk kafa ambalı oluyor hani. O, o bez bu? niye taklıyor, niye, niye çıkıyor Yani o bez be, bezde benim ne işim var mı? Anlamlandıramadığı bir yaklaşım var çocuk için. E biz de anlayamıyoruz. anne yani hakikaten niye takıyor, niye çıkıyor? Muhtemelen yere yaptığını önlemek için belki. Hı. Ama dediğin gibi belki bir pantolona yapsa yere de akmayacak, pantolonda kalacak. Yine aksın ya da yere aksın. aksın. Evet. Halıya aksın. var. Ama altına bir şey giydirmediği zaman Dedi ki en başta mahremiyet eğitimini evet. ezdin sen burada vereceğin evet. dönemde. İkincisi de e, altına bir şey giydirmediğin için tabii ki her yere gidecek ama altında en azından önlem alıcı ne var? Bir hmm. işte eşofmanı evde giydiği bir şortu hmm. gibi bir şey bunu da yapmadı. Şimdi buradan hataları çıkarttığımız zaman bunu yapmayalım desin belki yeni başlayacak olanlar. Veya çiçeği burnunda anneler var ilk çocuğu değil mi hmm. verecek eğitimi telaşlı korkuyor. İşte onun için belki rehber olacak. Lazımla otur ve buraya yapacaksın diyor ama Burak kaygılı. O oturtuyor, anne oturtuyor, Burak kalkıyor, Burak bebek. Şimdi o oturtuyor, kalkıyor. Israrla oturtturuyor. En sonunda Burak bebek çok fazla tepki gösterip inada bindirdiğinde işi bırakıyor. Hı hı. Şimdi burada ne yaptı Burak bebek? Ha, Demek ki ben son noktaya kadar götürürsem istediğimi yapabiliyorum mesajını hı hı. anneden aldı zaten. Hı hı. Eklemeler yapabilirsin. Burası önemli bir nokta. çok önemli çünkü zaten ne dedik özellik dönemi o inatçılığın olduğu bir dönem. Zaten benim dediğim olacak ben kontrolümü kendim sağlamak istiyorum dedi. Zaten o içsel özelliği allah Teala o dönemi zaten vermiş ama ne yapıyor anne? Hayır senin dediğin değil benim dediğim olacak. Sen şu anda bu kulezete otur işte lazımla oturacaksın diye ne yapıyor? Çocukla inatlaşıyor. Çocukla inatlaşılmamalı bu dönemde özellikle. Şöyle bir şey yapılabilir yani. Tabii, Alternatif söyleyeyim tabii, güzel. Tabii tabii şöyle bir şey yapılabilir. Çocuğun sürekli alt ıslatma durumunu önleyebilmek için daha doğrusu o kontrolü daha sağlıklı kazanabilmesi için birer saatlik aralarla bakarsınız çocuğuna göre değişir. Yemesine içmesine göre değişebilir. Belki de ikişer saatlik aralarla bir ritüyle bağlamak. Hadi bakalım şimdi birazcık oturalım. Mesela oturtulabilir. Şimdi çocuk oturmayı sevmiyor. E ne yapacağız? Sevmediği bir şeyi sevdiği bir şeyle eşleştirmemiz gerekiyor. Çocuk güvende hissetsin. Niye korkuyor? Belli ki korkuyor. Belli ki onu kabullenmiyor. E kabullenmiyorsa yapacağımız şey ne? Sevdiği şeylerle ne? Kız çocuksa o bebeklerini alsın bebeğinin de bir klozet gibi bir oyuncağı olsun hadi işte Ayşe Fatma neyse kızı o bebeğinin ismi hadi seni bir tuvaletini yaptırayım desin mesela anneyle birlikte bebeği de otursun kendi de otursun birlikte mesela ne oldu bebeğini yaptırırken aslında kendisine bir ablalık ya da işte abilik rolü vererek erkek çocuklarında da inanın bana arabayla yap yaptıranlar var arabayı tuvaleti yap yani arabayı hayal gücü tabi şimdi bu, bu, bu çocuklar biliyoruz ki canlıyla cansızı ayıramıyorlar değil mi animizm dediğimiz bir dönemde ihtiva ettiği için özellikle ihtiva ettiği için e, arabayı mesela ne yapıyor senin de mi tuvaletin geldi gel birlikte yapalım hani e, illa klozet oyuncağı olmakta zorunda değil onlar zaten o kadar öyle bir hayal güçleri var ki bir oyuncak klozet olarak hayal edebilir. Arabayı da onun üzerine oturtabilir. Hadi birlikte yapıyoruz. Bak oyuncaklardan yararlanabilirler. Sevdiği eğer kitapları çocuklar seviyorsa böyle renkli renkli müzikli müzikli kitaplarla, kitaplar var şu anda. Onlarla birlikte mesela e, tuvalete gidebilirler ya da klozet ya da lazımlık neyse işte e, gidebilirler. Ne oldu o korkunç şey? Sevimli hale gelebilir. Ama ne yapıyoruz yine burada? Abartmıyoruz değil mi? Bunu böyle çok fazla abartı haline getirmiyoruz. Bu şekilde sevdirebiliriz. İnatlaşma ne dedik? Evet. Yok. Ferihan Hanım burada inatlaştığı ve kaybeden olduğu. Bunu da görüyoruz. Peki son paragrafta öykümüzde yapılan hatalardan birisi ne yaptı? Geceleri bezlemeye başladı. Şimdi geceleri bezlemeyi çıkarttıysak geceleri de mi çıkartmalıyız? Sadece gündüz gece eğitimi ayırmalı mıyız diye soracağım. Şu var yaptığı hata. Neredeydi? Ha? Alıştırma kilodu giydirdi. Hmm. Hmm. Bunu pek önermiyorsun dedin ama dediğimiz gibi çocuğa göre de değişebilir. Pekala ee, gece olayı yani bezleri bir kaldırmıştı tekrar çıkarttı. Hmm. Çocuk bezini bir ortada görmemişti tekrar çıkarttı. Şimdi geceyle gündüz tuvalet eğitimi ayrılmalı mı? Ben iki haftalık sürecimi buna adayacaksam gecede mi bez takmamalıyım diye belki soruyor. Perihan Hanım burada öykümüzde bu müzler bundan ve yapmış kendince bir şeyler gece taktı bezi. Yani kalkayım yatağı ıslatmasın büyük temizlik çıkacak yine iş çıkacak bana diye belki. Ne diyorsun? Bezleri kaldırıyorsak hepten kaldırıyoruz. Orada bırakmıyoruz. Ne gecesi ne gündüzü fark etmiyor. Bez kalkmışsa kalkmıştır ve bitmiştir. Yani gece de çocuk alt ıslatacaktır ve o ıslaklığıyla rahatsız olacaktır. Normalde zaten çocuk buna hazırsa e, ne yapar çocuk? Bir noktaya kadar tutabilir öyle değil mi? Biz Bizdeki gibi düşünelim çocukları farklı düşünmeyelim. O kontrolü sağladığını zaten ıslaklıkla anlıyoruz. Bakıyoruz çocuk sabah olmuş bezi kuru. Bakıyoruz çocuk gece mesela alt ıslatırdı bezi kuru. Ya bu çocuk hazır. E hazırsa sen de bu alışkanlığı kazandırmaya başlamışsan eğer bezi takmana gerek yok. Ne yapabilirsin? Bu süreçte işi kolaylaştırmak için gece kaldırabilirsin. Mesela bir defa ya da iki defa çocuğu tuvalete kal kaldırabilirsin. İşini kolaylaştırabilirsin. Hı -hı. Gece e, nasıl, nasıl diyelim sana 6-7'den yedi, sonra mesela sıvı alımını önleyebilirsin. Zaten 9 gibi falan yatar çocuklar. Hı -hı. E, o sıvı çok fazla sıvı tüketmesine mani olabilirsin. Ne olacak çocuk? Sıkışmayacak. Hı -hı. E, şey var değil mi? Geceleri yatmadan süt içme. Bak bunu yaparsan o gece çocuk ne yapacak? Altını ıslatacak. Bunları bu süreçte, yani bu iki haftalık süreçte dikkat etmeliyiz. Geceleri çocukları bir de bir iki defa kaldırmalıyız. Ee, çocuk o ıslaklığınla nasıl gündüz rahatsız oluyorsa, hmm, benim kontrol etmem gerekiyor, tutabilmem lazım. Bir alışkanlık da bu. Dedik ama hazır çocuksa eğer bu. Mesane yolları hazır çocuksa, ne yapıyoruz o zaman? Gece kilodu ne o? şey e, alıştırma, alıştırma kilodu. Evet, ha, evet, evet. alıştırma kilodu. İşte bez. Bunlar hiç gerek yok. Çocuğu kendi halinde e, çok anne rahatsız oluyorsa altına çarşafının altına şey yapsın. Alezler var. Alez maliz korusun ya yani. Ya işte böyle. İstemiyorsa uğraşmak istemiyorsa. Şeyine. Aslında hep şeyden kaynaklanıyor. Bu titiz anneler değil mi? Titiz, Daha zorlanıyorlar. Titiz, zorlanıyorlar yani batsın, kirlensin istemiyorlar, tahmin edemiyorlar. İşte dışkının o kokusu o sürekli o temizliği etrafa yapacak yani bu çocuk kontrol sağlamayı öğreniyor. Yani bu çok önemli. Her tarafta bir yerde dışkı. Olabilir. Çünkü öğreniyor. Bunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Çok güzel gidiyor. Ben e, öykümüzü analiz ettik e, ve hani nerede yanlış yaptı Perihan Hanım ve ne yapması gerekiyor e, anlattık. Şimdi gelelim bakalım sevgili izleyenlerimiz adım adım insana neler yazmışsınız alacağım ama bir soru e, belki sormam gerektiğini hissediyorum. Şunu okudum internette müjde. Hı. Diyor ki tuvalet alışkanlığı kazandırılan, kazandırmaya karar verdiğinizde gündüzleyin çocuğunuza bolca tuzlu şeyler yedirip bolca su içirin ki daha sık lazımla oturtma olayı gelsin diye. Şimdi bunu okuduğum zaman avantajlı da dezavantajlı da gibi gel. Beraber değerlendirelim. Beraber değerlendirelim. Uzmanlar çok bu alanda biliyorsunuz bizim Hı -hı. meslektaşlarımız ama tabii herkesin farklı Hı -hı. yaklaşımları, tavsiyeleri olabiliyor. Hem fikir olduğumuz en temel noktaları zaten burada Hı -hı. konuşuruz ama çok enteresan oldu bu. Yani hani az önce biz gece yemelerini keselim dedik Hı -hı. ama çocuk klozetten ya da tuvaletten kaçıyor ya. Yani bilmiyorsun ya gelmiyor, oturmuyor, tutuyor. Acaba çok tuzlu yedirip çok fazla sıvıya maruz bıraktığımız zaman bu daha mı kolay olacak bu alışkanlık? Şimdi ruhsal olarak, duygusal olarak çocuğu beslemek varken... Hı -hı. Onu rahat bırakmak varken niye biz fiziksel yollara başvuruyoruz ki? O zaman şey de yapalım. Bu da bir baskı bence. Baskı tabii ki. Şöyle yapalım o zaman yapmıyor çocuk kakasını. Daha e, ishal edecek yiyecekler verip duralım. İşte lağman yapalım. Bak fiziksel müdahaleler yapalım. Çok yani ruhsal olarak çocuğun zaten kendi akışında, kendi doğasında eğer o dönem gelmişse. Yani. Hani sözümüze şöyle başlamadık mı? Bir yetişkin olup, sağlıklı bir yetişkin olup bu alışkanlığı kazanmayan yetişkin var mı? değil mi? Bu hepimiz tuvalet alışkanlığı kazandık. Hepimiz öğrendik ama nasıl geçirdiğimiz o süreci nasıl zaten. Geçirdim? önemli. Yani çocuğu zorlamaya da gerek yok. Yani tuzlular verelim, çocuğun içini yakalım da sık sık tuvalete gitsin de öğrenmeye maruz kalsın. Buna hiç ya, gerek maruz yok. Maruz bırakma dediğimiz bir maruz şey. Maruz bırakma ama burada da bir buna... problem yokken maruz ay, bırakma. Hayır, hayır. Buna hiç, hiç gerek yok. Buna hiç gerek yok. Yani çocuğu zaten kendi akışına bıraktığımızda çocuğun e, döngüsü değişmemeli. Çocuk her zaman ne yiyorsa, ne içiyorsa aynı şeyleri yiyip içebilmeli. Sadece akşam için şunu söylüyorum. Akşam sıvı alımını biraz durduralım da çocuğu hatta tam aksine zorlamayalım. Yani çocuk zorlandıkça ne yapacak? Başarı gösteremeyecek. Ee, hem fiziksel baskı hem ne oluyor ruhsal duygusal evet. baskı. Bunu niye sordun? Uzman görüşleri tabii ki değişiyor bence de Değişim. böyle düşünenler yani bunu, de vardır. Ama niye bunu söyledim okuduktan sonra? Ya, mesela ben de bir anneyim 15 ayı doldurdu çocuğum yavaş yavaş ben de neler yaptım birazdan belki söyleyeceğim. Ee, annelik duygusu var evet e, psikologluk barışıncında ama yine de benim de ilk bebeğim ve hani ne yapacağımı çok net bilmiyorum göreceğim bunu. Teorik bilgileri pratiğe dökmeye başladım ama. Ne yapıyor ilk değil mi insanlar eğer bu alanda bir şey, e, akademik olarak bir şeyler yoksa Google'a yazıyor. Tuvalet eğitimi nasıl verilir? Vay çeşit sayfa çıkıyor. Birisi tuzlu yedirin çabuk gelsin diyor. Birisi alıştırma kiloduyla başlayın diyor. Birisi gece takın gündüz bırakın diyor. Birisi böyle diyor böyle diyor. O kadar çok ki. Dolayısıyla bu programı çok önemsedim. Çünkü tuvalet alışkanlığı dediğimiz şey kabusa dönerse özellik dönemi dediğimiz kişiliğinin oluştuğu en sağlam, ee, ...o tuğla var ya o zedeli... Kötü, dayanıksız olursa yetişkinlik dönemine daha gelmeden ilkokulda problemler başlayacak. Ortaokulda ve ergenlik döneminde. O kadar önemli bir süreç. Yaptığımız hatalar maalesef buna sebep olabiliyor. Evet. Şimdi ben adım adım insana yazılan sorulardan Müjde Hanım'a ileteceğim. Müjde Hanım'ın kamerası burada. Sanki sana danışan gelmiş ve soru soruyor. Cevap ver istiyorum. Sondan başlayacağım arkadaşlar. Benim şarjım %8. Çok doğal bir program. Ee, belki e, Makbule'cim yaz yazmaya başlayabilir gördüğü soruları. Böyle hızlı hızlı soru cevap yapalım. E, Fetih Hanım demiş ki e, sorun yaşamış e, oğlum iki buçuk yaşında çok uğraştım geçen ay ama alışamadık üç ay 3 yaş çok geç mi? Hı. Üç Deneyim. yaş evet evet hayır hayır üç yaş geç değil üç yaş çok güzel ideal bir yaştır dört yaşa kadar en geç dört yaşa kadar bu sürecin bitmesini istiyoruz. Evet bu da önemliydi. Pekala ee, bir izleyelim diyor ki merhaba ilk önce lavaboya mı alıştırmalı? Lavaba. Klozet mi lazımlığa mı? Klozet. Ben şu an şok oldum çok affedersiniz bir dakika. Demek ki aramızda lavaboya da yaptıran var. Yani bizim 50 yüz yıkadığımız abdest aldığımız yeri mi kastediyorsunuz bir daha yazabilirsiniz. Yanlış şey yazdım. Yok ki ben daha okuyorum. İlk önce lavaboya mı alıştırmalı klozet mi ee, lazımlığa mı diyor. Bence Evet. Bunu şöyle değiştirelim biz lavabo olarak al. Ha çok pardon. Nasıl? Teşekkür ediyorum sevgili yapımcım. Diyor ki ben anladım diyor. Biz bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. Lavabo yamı da dedi acaba hani el yıkama böyle yavaş yavaş alıştırma tuvalet alışkanlığında önce el yıkamaya mı alıştırmalıyız? Bana öyle söylüyor yapamayacak böyle sormuş yani temizliğine mi yoksa tuvaletine mi ama bunun yanında e, klozet mi lazımlık mı diye sormuş hmm. yeni başlayacak. Tamam yani çocuğun zaten e, ayaklanmasıyla birlikte o kendi başına yemek yemesiyle birlikte ellerini de temizleyebilmesini istiyoruz. Yani bir tabure ile onun boyuna uygun bir tabureyle ile ellerini yıkayabilir ama bunun şeyle çok ilgisi yok. E, tuvalet alışkanlığı kazanımıyla çok ilgisi yok. Hı hı. Buradaki konu aslında çocuğun lazımlık mı kullanması, hı hı. işte klozetin üzerine aparat takılarak mı bu işi halledebilmesi yoksa hiçbir şey olmadan direkt klozete oturması? Bunu zaten konuşmuştuk. Çocuğun e, aslında ihtiyacına göre bu durum değişir. Bu çocuk kendiliğinden klozete bu işi halletmek istiyorsa klozete yönlenebilir. E, lazımlık işte yetersiz hisseden, işte kaygılı, korkan çocuklar olursa bir lazımlıkla başlanabilir. Bunu nasıl anlayacak? Ekleme yapıp sorulara devam edeceğim. Çocuğumuza seçenek sunalım efendim alacaksınız klozeti de, klozet aparatını da lazımlığı da alın. Hangisine yapmak isteyecek? O tercih edecek zaten. Her lazımlık da değişiyor. Tabii, yani da. Bakıyorsun bu lazımlığa yapmıyor ama şu lazımlığa hı. yapabiliyor. Bakıyorsun deli, o aparatlar da lazımlıkların deli. üzerindeki aparatlar da değişiyor. E yumuşakları ya? var. Evet. Yani ayakkabıda bile ben bu sorunu yaşıyorum. Mesela bazı ayakkabıyı sevmiyor bazısıyla çok rahat edebiliyor. Yani hep bu özerk, özellik dönemi özel şeyler. Kendine has şeyleri bulacağız biz onun. Hı hı. Değil mi? Devam edeyim mi? Devam edelim. Sadece şunu ekleyeceğim. Hı. Burada şöyle Şöyle bir şey var, bazı çocukların hakikaten o e, teni çok duyarlı olabiliyor, çok hassas olabiliyor. Hı. Çocuk mesela sert bir zemine oturmak istemeyebiliyor. O klozet aparatlarında şey var, yumuşak olanları var, işte sert olanları var, daha ergonomiye uygun olanları var, böyle tamamen kapsayanları var. E, çocuktan çocuğa hani sürekli diyoruz ya değişiyor, o, onu önemsemeliyiz. İşte yani. Ben bir öneride bulunayım mı madem bu Hı. kadar klozetlerden gelin. Çocuğunuzla klozetine satın almaya birlikte gidin. Seçsin ya girsin baksın orada bu bence çok Basit bir şey gibi geliyor i̇lgisiz ama. ilgisiz de kalabiliyor ama. Hı -hı, tabii i̇lgisiz ama görmek gerekiyor bence bunu. Bazı çocuk gider ben bunu istiyorum der. Oturur orada mesela şey gibi deneme yanılma gibi araba seçer gibi gitsin klozetine baksın. Hiç ilgisiz kaldığı zaman siz seçersiniz ama belki kimi çocuk da ben bunu istiyorum diyebilir. Şunu yapacak deneyecek bu olmadı ona evet. o olmadı buna çocuğa göre de deneyebilir. Evet şimdi devam ediyorum sorulara baya çok soru var Müjdeciğim. Bu ama dertli bir konu. Evet dertli bir, dertli konu. bir konu. Pekala Selin Hanım'ın Sorusu diyor ki Selin Hanım kızım 22 aylık lazımlık ve klozete oturmayı reddetti. Israr etmedim hata yapmış olabilir miyim acaba? Hı hı. Ee, ısrar etmiyoruz çocuk hazır mı acaba? Yani burayı çok önemsiyoruz. Belki çocuk gerçekten hazır değil. Annenin hazır olması da çok önemli Tuğba. Bak bunları e, değinelim de istiyorum. Tabii, tabii. Kaçırmayalım. Sorularda değinsene çünkü ha. vakit kalmayacak. Tamam. Soru cevaplar yaparken ben istiyorum ki izleyenlerimiz sorularına, tamam. e, o meramına... O zaman kısa kısa hızlı hızlı cevaplar evet. vereceğim. Detaylı pek girmeyelim. Hı hı. Şöyle e, mesela dedin ya burada annenin de hazır olması gerekiyor. Birazdan şu sorudan sonra bir annenin hazır olması ya Annenin olabilir. hazır olmasından kastım burada şuydu. Hı. Bakıyorsun anne çok kaygılı, stresli bir anne. Daha geçen babayla ciddi bir tartışma yaşamış belki bir boşanma sürecinde hmm. ah benim çocuğumda taşınma, taşınma olabiliyor. Olağanüstü durumlar hani annenin hazır olmasından kastım anne güzel bilgi edinmiş hmm. kendini donanımlı hale getirmişten hmm. bahsetmiyorum. Evet. O yüzden bakıyorsun çocuğu da zorlayabiliyor yani hmm. annenin hazır bulunuşluğu da o aslında. Hmm. Tamam güzeldi bu şurada e, kullanıcı adı çok farklı olanları okuyamayacağım ama önemli bir soru kaçtı kaçtı yakalayacağım bir dakika. Evet. Tuvalete mi demek istemiş diğer e, az önceki öğrendi. Lavabo hı, değil hı. tuvalete mi klozete mi doğru anlamış. Biz doğru anlamışız sevgili yapımcım. Şimdi e, şuradan devam edeyim. Merhaba Tuğba Hanım demiş. Benim oğlum 37 e, aylık. Güzel Önemli güzel. Savaş, güzel, evet. güzel Bir hafta güzel. önce başladık. Çiş düzene giriyor fakat kaka yapmıyor. Kakasını görüyor haliyle bacaklarında hissediyor. Hiç korkmadı ama kaka yaptıramıyorum. Altına yapıyor ve şimdiden, e, şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Ya, altına yapacak. Yani o iki haftalık süreç, o 15 gün boyunca o altına da yapacak, etrafı da yapacak, altına yapmasında sıkıntı yok. Biz istiyoruz ki hemencecik çocuk öğreni versin. Demek şimdi evet ha, ne yapıyoruz tuvalet eğitimine başladık tamam mı? Ne yapıyoruz altımıza yapmıyoruz tutuyoruz ve gidiyoruz bunu tuvalete yapıyoruz. Ne zaten oldu? bunu yapsan çocuk tuvalet ha, eğitimini Yani annem böyle oluyor. bir şey istiyor galiba. Bu eğitim değil zaten. Bu bu değil. Bu çocuk, değil şey. O yani bu 15 gün süre boyunca altına yapacak, yapa, yapabilir, etraflara yapacak. Hani bunu gözetelim. Normal Çok normal sadece ne yapıyoruz burada sayı azalmaya başlayacak daha kontrol edebilecek. Biz şeyi kaçırmayalım olur mu? Ee, çocuğun bağırsak kendi düzeni vardır her çocuğun kimi çocuk sabahları kahvaltıdan sonra yapar kimi çocuk akşamları yapar kimi çocuk iki iki de bir üç yani ne derler üç öğün yapar anne bunu kaçırmasın ona göre ne yapsın e, kahvaltıyı yaptırır yaptırmaz gitsin tuvalete birazcık oturtu versin yani o dışkılamayı Tuvaletle birlikte yapsın mesela. Onlar da önemli. Tabii, tabii. Ya bu o kadar güzel önemli bir nokta ki püf noktası ki zaten öyle bir şey ki Allah bak bebekle anne arasındaki bağda o dediğimiz 18 aya gelene kadar siz neyi görüyorsunuz? Bebe bebeğimizin bezinin ne zaman ıslandığını? Ne zaman kakasını yaptığını? Ya da e, bağırsak dolaşımının nasıl olduğunu, yavaş mı, kaka sorunu var mı? 18. aya gelene kadar anne bunu öğreniyor, görüyor, bez değiştiriyorsun 18 ay boyunca. E, hangi saatte daha yoğun yaptığını zaten biliyorsun. Biliyorum. Allah Allah bence şunu görüyorum ben. Ben fıtratımızda bu var ve Allah'ın bize verdiği hediye şu çocuğa. O 18 ay boyunca sen şahitlik ediyorsun. Biyolojik takvimini sen görebiliyorsun. Bağırsak dolaşımının nasıl olduğunu sen hissedebiliyorsun. Bu hissetmeyle de eğitime başlayabiliyorsun. Evet. Bunu başka biri bilmez ki. Size komşunuz diyor ki ay 30 hafta mı oldu? Benimki 22. haftada öğrendi biliyor musun? Çünkü sen o senin çocuğun. Sen o çocuğunu biliyorsun neye nasıl hazırlayacağını. Sen benim çocuğumu bilemezsin. Ben de seninkini bilemem. Bu da önemli Yani şimdi fiyatın. çocuk kahvaltısını yapmış dedik ya. Yani hmm. çocuğun dışkısını bırakası var. Karnında bir hareketlilik var bağırsaklarında. E Şimdi anne de bunu bilip e, klozete oturttuğunda ya da işte o aparatlarına oturttuğunda ne olacak? Çocuk kolaylıkla o dışkısını bırakabilecek. Hı -hı. Bizim tutumlarımız, yaklaşımlarımız Tuğba. Çok önemli. Bak Rümeysa Hanım'ın e, tutumu var. Ne diyeceksin onun hakkında? Merhaba Tuğba Hanım çok faydalı bir program. Teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ederiz izlediğiniz için. Birkaç sorun var diye sıralamış. Çişini buraya yaparsan ödül var denmeli mi? Hı, hayır. Güzel net cevap. Gece bezlenmeli mi? Gece bezlenmemeli. Güzel. Uykudan kaldırıp tuvalete oturtmalı mı? Geceleri mi? Evet. Geceleri evet. Yani bir Uyanmalı. ya da iki defa uyandırırsak iyi olur. Pekala dışarı çıkarken ya da misafirlikte nasıl davranmalı? Bu süreçte biraz misafirliği ve dışarıyı azaltmak nasıl olur? Biraz izole edelim. Abartmadan izole edelim. Gelmek isteyen gene gelsin. Görüntüleri <gülüyor> şahit olmak istiyorsa. Evet. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Kulağıma uyarı alıyorum 5 dakika diye müjde. Pekala hızlandım. Çocuk sabah kalktığında diyor Firdevs Hanım. Bezi çok doluysa, ıslatmışsa tuvalete hazır demek değil mi oluyor? Yani e, yani gece tutamamış, yapmış. Evet, Burada biraz erteleyeceğiz demek ki. Esma Hanım sanırım bu. Oğlum 2 ay sonra 3 yaşına girecek. Benim de 2 ay sonra çok önemli bir sınavım var. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız için. İkisini bir arada götürememekten çekiniyorum. Sizce sınavdan önce mi başlamalıyım? Yaşı da 3 yaşına girecekmiş ne dersin? Kendi anne mi sınava giriyor? Anne 2 ay sonra önemli bir sınava girecek çalışma sürecinde ve 2 hafta buraya efer sarf edemeyecek. Ertelemeli mi? Annenin ne zaman rahat hissediyorsa. Erteleyin diye psikologumuz size öneride bulunuyor. 2 ay geç başlayıverince ne olacak? Yaptırı vereyim, oldur vereyim diye bir şey yok. Değil mi? Evet. Şimdi 8 yaşında hiç gece tuvalet alışkanlığı kazanamamış çocuk için ne yapmalıyız? Bak dedin ya 5 yaşından sonra. Doktor fiziksel sıkıntı olmadığını söyledi. Altına yapınca hiç rahatsız olmuyor, fark etmiyor yani. Gece tuvalete kaldırıyorum, kaldırmayınca hep ıslanıyor. Tuvalete kaldırdığımda da hatırlamıyor. Burada bir alt ıslatma problemi var. Burada patoloji var. Evet Anladım. ne söylersin? Burada, yani şu Kamerada izleyenimiz. Dışkı kaçırma, dışkı tutma. Ya da enüriz istediğimiz gece alt ıslatmaları varsa muhakkak ne yapıyoruz? E, muhakkak bir uzmana gidiyoruz. Kendi başımıza bunlar öyle halledebileceğimiz şeyler değil Tuva çok bir şey söyleyemeyeceğim. Hı hı. Ama söyleyeceğim şeyleri uzmana muhakkak gitmesi gerekiyor. Neden uzmana gitmesi gerekiyor? Burada tutumlar aslında başrol alıyor. Neden anne baskıcı bir tutum mu gösterdi? Çocuk çok mu korktu? Çok mu kendini kontrolde hissetti de e, altına kaçırmaya devam etti? E, ya da o dışkı tutmalar? cezalandırıcı tutumlar işte aşağılamalar, küçümsemeler, bu mukayese ettirler. Bilemiyorum gerekiyor. şimdi anneyi bilemiyorum nasıl bir tutumla e, bu çocuk bu hale geldi. Tutumlar çok önemli. Şimdi doktora götürmüş zaten doktora ilk önce götürmeliyiz. E, bu saydığınız nasıl durumlar varsa yani? ilk olarak zaten çocuğumuz hala alt ıslatmaya devam ediyorsa, ilk yapacağımız şey ya da dışkı kaçırıyorsa, dışkı tutuyorsa ilk yapacağımız şey muhakkak doktora gitmek, değil mi? Branşıyla ilgili neye gitmeniz gerekiyorsa gidin, fiziki muayenelerinizi Yaptırın ondan sonra doktor şunu desin burada hiçbir şey yok. Sizin bir psikolojik destek almanız gerekiyor, bir psikoloğa başvurmanız hı hı. gerekiyor dediğin de bize gelmeleri gerekiyor ki ben bana gelenleri de bunu muhakkak söylüyorum. Bu da önemliydi. Şimdi hızla olmam gerektiğini düşünüyorum. Acemi bir anneyim diyen Merve Hanım demiş ki iki buçuk yaşında e, evladım var demiş. Keşke cinsiyetini de yazsanız. Pek konuşamıyor, tek tük kelimeler söylüyor. Erkek olabilir muhtemelen. Hı. Hazır olduğunu gösteren ipuçları da var. Mesela gece bezinin kuru olması gibi. Hı. Ne yapmalıyım bu şartlarda yine de vermeli miyim? tuvalet eğitimi konuşmasını mı bir bekleyin, tane yetmez algı olmuş sanırım. Hayır hayır sadece e, bir tane bir şeyden bakmıyoruz hani hı hı. en belirgin özelliklerden bir tanesi neydi sinyallerden bir tanesi normalde koşup eğlenip oynayan çocuk bir yandan dışkısını ya da idrarını boşaltabiliyordu ama bir yetişkin gibi ne yapıyor? Duruyor oyun esnasında bir anda duruyor bir köşeye bir kenara geçiyor hatta bundan dolayı da belki utanç bile yaşıyor çünkü garip bir şey yaptığının o da farkında kontrollü bir şekilde o istediği için yaptığı bir şey oluyor burada bunu görmesi lazım. Hakikaten bile isteye yapıyor mu bu çocuk? Hı. Kendiliğinden mi bırakıyor yoksa bile isteye mi yapıyor Hı. çocuk? Bu önemli. Bu önemli. Gözlemlenmesi. Şimdi hızlı olacağım. <gülüyor> Kızım 3,5 yaşında. Bu önemli bir soru. Çok değişik geldi. Farklı soruları da okumaya gayret edeyim. 3,5 yaşında kızı var izleyenimizin. Bezini bırakmak istemiyor. 4 yaşıma girince tuvalete yapacağım. Veya diyormuş ki şu zamanda bu zamanda yapacağım diye erteliyormuş. Ne yapmalıyım diyor. Burada kaygılı bir anne var gibi görünüyor. Yani Hı -hı. anne kendinden emin değil çocuk da kendinden emin değil. Erteleme, erteleme, erteleme var. Hı -hı. Çocuğa... Burada Çocuğa e, biz biraz olabilir. rahatlayacağız o zaman Hı -hı. ama şu da önemli. Şimdi 4 yaşına girecek kızı. Hı -hı. Yani... Ona mı bırakacağız? Hani dedik ya erkenden bu eğitimi vermek ne kadar hatalıysa bu eğitimi çok geçe bırakmak da çok zararlı. Çünkü özgüven eksikliği yapacak çocukta Hı -hı. düşünsenize. Hala altını temizleyen birileri var. Çocuk bak konuşuyor farkındalığı var. Ama ne yapıyor altını değiştiren bir annesi var. Hı -hı. Mahremiyet zaten zarar görüyor. Evet. Çocuğun karakteri kişiliği önemli ölçüde etkileniyor maalesef. Doğru. Şimdi oğlum 3 yaşında VC lazımlık vesaire korkuyor. Bir kere tuvalete yaptı bezini çıkarttım saatlerce yapmıyor çişi Gelse bile tutuyor. Bağırsaklarına zarar gelir mi demiş. Bunu bir tıp uzmanına cevap verir ama olması da muhtemel değil mi? Çok uzun süre olursa. Banyoya dahi sokamıyorum. Bezini çıkarmak istemiyor. Bak burada da Özgüven bir, bir, bir güven problemi var. Bezi çıkarmak istemeyen bir çocuk var, üç yaşında erkek çocuk. Ne söylersin? Şimdi birden bire bez çıkarmak, birden bire çocuğu öyle çıplak halde koymak, belki çocuğu korkutmuş olabilir. Böyle bir durum mu acaba? Birden bire tuvalete mi acaba götürdü de o deliği mi anne gösterdi? O sifon seslerini mi duydu o çocuk? Acaba kendi o dışkısına mı birden maruz kaldı? Yani çocuk o görüntülere hazır değil miydi? Bunlar çok önemli. Ne diyoruz her zaman bizim yaklaşımlarımız <gülüyor> çocuğu korkutuyor. Çocuk normalde bundan korkmaz ki hatta bundan keyif alır. Ben yaptım der. Ben başardım, ben istedim de oldu der. Hatta yaptığımda anne bak der mesela gelip çağırır yani hani anneler bilir, bilirler yani. şu anda. Anne bak ne yaptım der mesela. <gülüyor> anne bak ne yaptım da. Ee, anne geldi sen ne yaptın öyle ben az önce temizlemiştim sen niye yine yaptın deyip mesela bu şekilde bir yaklaşım göster. Artık çocuk anne bak yaptım demeyecek ki işte ne yapacak dedik tutacak. Ya da istemeden istemsiz olarak hala çocuk korkudan bırakacak. Hı hı. Ee, öyle bir hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Ben Anladım. de hızlandım yani farkındayım. Yani. Kusura bakmayın bunu böyle haldır aldır konuşuyorsunuz demeyin. Çünkü hem yardımcı olmaya çalışıyorum hem de beni uyarıyorlar sürekli. Son soru ee, şöyle vereceğim he. E, demiş ki hayırlı günler. ben tuvalet eğitiminde çok fazla çabaladım ama en sonunda öğrendi çocuklarım. En zor dönem tuvalet eğitimi dönemi geç öğrendi çocuklarım. 2,5 yaş için geç öğrendimiş hmm. Şu yaşı da son kez söyleyelim artık bitti. Ben belki programın sonunda 2-3 cümle bir şey söyleyeceğim ama e, sana bir şöyle bir süre vereyim bununla beraber söyleyeceklerim varsa müjde. Evet 2,5 yaş kesinlikle geç değil. Bence çok ideal bir yaş. Yani evet. biz ne dedik programın başında 24, 24 ile 36 ay yani 2 ile 3 yaş arası çok ideal bir yaştır ama ne dedik çocuktan çocuğa durum değişebilir. Durum 4 yaşlarına kadar da sarkabilir. Biz 4 yaş sonrasını artık istemiyoruz ama 3 yaşa kadar biterse, değil mi? O 3 Daha yaş iyi. dönemlerinde olursa en güzeli olmuş olur. Ama ne dedik? 18 aylık bir bebek içinde bu alışkanlık kazanımı noktasında Hı. bir zorlanma varsa bunu da çok istemiyoruz. 24 ayın altına pek inmiyoruz. 36 ayında üstüne çok çıkmıyoruz. Çok önemli. Güzel bilgiler. Her çocuk kendine has ve kendine özelde. Şimdi ben son 1 dakika bana verirseniz sevgili yönetmenim, şimdi bu dönemde ben şöyle bir şey önereceğim, bir öneri gelsin diye. Bizler fenomen anneler gibi çocuklarımıza bunu yaptık, şunu yaptık diye sosyal medya hesaplarımıza yayınlamıyoruz. Mahrem hayatımız bizde. Ama ben şunu söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum annelerle. Ee, şu an 15 aylık oğluma, e, geçen aydan itibaren başladım, geceleri masal anlatıyorum. Masal bu. Ali Zeydan, işte tuvaleti gelmiş, tuvalete gitmiş, annesi ona bir tane işte klozet almış gibi. Yani aslında orada neyi hazırlamam gerekiyorsa masallar anlatıyorum. Sizler kitapları okuyorlar diyebilirsiniz. Yani bir şey bilinç bir hayal gücü kullanma, bir şeyleri hazırlama. Yemek yeme sorunu varsa yemek yeme yemek yeyen güzel bir öyküleme yapabilirsiniz. Bir tavşanla, bir ayıcıkla. Duygusal olarak çocuk Evet, beslemek gerekiyor. Bu. Hani az önce bir Hı -hı. örnek söylemiştin ya Tuba. Fiziksel olarak çocuğu ne yapalım? Tuzlu yedirelim, su satalım, baharatlı bir şeyler verelim mi çocuk susuz Böyle değil işte. Bak duygusal olarak hazırlama varken, hikayelerle o çocuğun ruhuna dokunmak varken, değil mi? Hı -hı. Çocuk kendini o tuvaletini yaparken ya da bir lazımlık annesiyle birlikte alışverişe gittiğini hayal ederken nasıl da aslında duygusal olarak o sürece Kesinlikle. hazırlanabiliyor? Kesinlikle Çok basit. Bir şeyde susmada bu sunucumuz diyecekler ama e, mesela Ali Zeydan'ın bir çiftliği varmış dediğimiz zaman hav hav diye mesela tepki vermeye başlıyor. Bu bir örnek benim için. Kendi çocuğunuzla ilgili de e, tuvalet alışkanlığı kazanırken bir hikayeleme, bir fabıl yapma e, ya da bir oyuncaklarla bir e, psikodrama yapma çocuğunuza çok iyi gelecek. Sorun yaşayanları yönlendirmek için oyun terapistleri her zaman bu işte çok iyidir. Oyun terapisine götürmenizi öneriyoruz. Bu işten çıkamadıysanız, kabus yaşıyorsanız diyelim. Müjdeciğim çok teşekkür ediyorum. Yine şahaneydin ve şahane bilgiler verdin. Teşekkür ederim sağ olasın. Ve efendim bugün de biz ailen sürenin sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuşuzdur diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ee, soru sorup da cevabını alamayanlar kızmasınlar. Tekrarını izlerseniz bu programın hafta sonu veya YouTube'a ya da Diyanet TV'nin web sitesine atıldığında... Gerçekten sorularınızın cevabını da bulabileceksiniz diye düşünüyorum efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.